Günaydın. Geçtiğimiz günlerde oynanan Fenerbahçe Galatasaray maçında Galatasaray Spor Kulübü futbolcusu Drogba'ya Fenerbahçeli bir taraftar tarafından muz gösterilerek Drogba ile alay edilmiş ve oyuncu demoralize edilmiş. Bu konuda Armağan Tunaboylu tarafından bir kampanya başlatılmış. Armağan, Türkiye'nin her zaman ve her şeyden bölünebilecek ve karşı tarafa çok kolay düşman olacak bir yapısı var. Bu yüzden bu durum düşmanlık düzeyine varmadan bir an evvel ortadan kaldırılsın sözleriyle kampanyanın önemini ifade etmiş. Kampanyanın Fenerbahçe Spor Kulübü yönetiminden talebi Drogba'ya muz gösteren taraftarın kınanması ve detaylı bilgiye change.org/drogba adresinden ulaşabilirsiniz. Özellikle büyük şehirlerde toplu taşıma araçları kullansanız dahi ulaşıma çok büyük paralar harcayabiliyorsunuz. İstanbul'da bu konuda iddia edilen adaletsizliği gidermek için bir kampanya başlatılmış. Kampanyayı başlatan Burak Şahin kampanyayı şöyle anlatıyor. Metrobüs seferleri uygulamaya konulduğunda insanlar aktarmalı geçiş yaparak da kullanabiliyorlardı. Ama 2010 yılından itibaren insanlar metrobüsten önce farklı bir taşıta binseler bile aktarmalı geçiş yerine tek bilet ücreti ödemek zorundalar. Ve bu uygulama şöyle bir adaletsizliğe sebep oluyor. Örneğin ben haftanın 4 günü tren ve metrobüs kullanan bir üniversite öğrencisi olarak gidiş yönünde ilk trene binip sonra etrobüse, metrobüse bindiğimde ödediğim ücret toplam 2 lirayken dönüş yönünde ise Trende aktarmalı geçiş mümkün olduğu için ödediğim toplam ücret 1.40 lira oluyor. Bu adaletsiz durumun kaldırılması gerekiyor diyor kampanya. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'tan metrobüs turnikelerinde aktarmalı geçişlerin serbest olmasını talep ediyor. Detaylı bilgi ise change.org Taksim metrobüse aktarma adresinde. Sırada fiziksel engelli bireylerin ulaşım sorunlarından biri hakkında başlatılan bir kampanya var. Engelli bireylerin önündeki en büyük engel aslında şehirlerin, sokakların, binaların, toplu ulaşım araçlarının engelli bireyler yok sayılarak tasarlanması. Eğer şehir düzenlemeleri, teknolojik aletler, binalar onlar düşünülerek tasarlanır ve inşa edilir, üretilir ise engelli bireylerin hayatları çok daha kolaylaşacak ve belki de bir gün engelsiz bir ortamda yaşayabilecekler. Ferhat Kettenur tarafından başlatılan kampanyanın ismi, Engelli otobüsler kalmasın, herkes kendi başına ulaşım yapabilsin. Engelli arkadaşlarımız kendi başlarına ulaşımlarını sağlayabilmeli, bunun için kimseye ihtiyaç duymamalılar. Amacımız engelli arkadaşlarımızın kendilerini toplumdan uzak görmemelerini sağlamak ve en doğal hakları olan ulaşım haklarına, erişimlerine katkıda bulunmak. Bu yüzden İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden engelli arkadaşlarımız için destek imkan istiyoruz. Unutmayın onlar engelli değil, engelleri biz yaratıyoruz diyor Ferhat. Kampanya İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden tüm MET otobüslerin engelli bireylerin rahatça kullanılabileceği hale getirmesini talep ediyor. Detaylı bilgi ise change.org/taksim-engelsiz-otobüsler adresinde. Kütahya'dan bir kampanya başlatılmış. Burhan Yavaş tarafından başlatılan kampanyanın konusu eğitim. İngilizce dersinin örgün öğretimde yer alması ve İngilizce Eğitim CD'si adı altında ki sistemden muzdarip olduğumuzu emet meslek yüksek okulu öğrencilerinin dik ve kesin bir duruş sergileyerek bu mağduriyeti en iyi şekilde dile getirmesi için geçmek için değil öğrenmek için öğretmenin önemli olduğunu ve bu sistemin bizlere bir yarar sağlamadığını daha yüksek sesle dile getirmek için yapmış olduğumuz bu kampanya yüksek derecede önem taşıyor. Sadece günümüzde değil biz ve bizden sonra gelecek olan öğrencilerin de bu durumdan mağdur olmamaları için Bugün atacağımız adım çok mühimdir, diyor Burhan. Ayrıca İngilizce Eğitim CD'si uzaktan eğitim sisteminde dersi geçmenin basit ve adaletsiz olduğunu ve öğrenmenin de vasat düzeyde olduğunu sözlerine ekliyor. Kampanyanın talebi, emet meslek yüksek okulunda verilen İngilizce derslerinin CD sistemiyle değil, öğretmen aracılığıyla verilmesi. Kampanya hakkında detaylı bilgiye ise taksim emet İngilizce adresinden ulaşabilirsiniz. Eğer bir araca sahipseniz, bilhassa büyük şehirlerde park alanı bulmanın ne kadar büyük bir sorun olduğunu bilirsiniz. Hadi diyelim ki park alanı buldunuz. Muhtemelen bulunduğunuz park ücretli oluyor. Bu sefer de bütün ücretleri topladığınızda otoparka ciddi miktarlarda para harcayabiliyorsunuz. Bu konuda İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencisi Erdi Derofe tarafından bir kampanya başlatılmış. Erdi ise kampanyasını şöyle anlatıyor. Üniversitenin hali hazırda üniversiteyi birçok şekilde milyonlarca lira ödeyen okul öğrencilerine buna ek olarak günlüğü 5 lira olan otopark ücretlerini de ödetmemesini talep ediyorum. Farklı çeşitlerde otopark ücret tarifleri olsa da bu ücretlerin hepsinin çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Bu ücretlerin üniversite öğrencilerinin bütçelerine zarar verdiğine ve talebimin kabul edilmesinin öğrencilere yardımı olacağına inanıyorum diyor. Bilgi Üniversitesi otoparkının fiyatlarının düşürülmesini talep ediyor bu kampanya. Detaylı bilgi ise Change.org Taksim. Bilgi Otopark adresinde. Sıradaki kampanyamız yine İstanbul'dan. İstanbul'da iki yaka arası ulaşım bazen kabusa dönüşebiliyor. Bu konuda sorun yaşayan Nilsüz Zırhlıoğlu bir kampanya başlatmış. İstanbulluların iki yaka arasındaki ulaşımını sağlayan ve birçok yönden kolaylaştıran Kadıköy, Kabataş ve Beşiktaş vapurları son seferlerini çok erken bir saatte yapmaktalar. Herhangi bir etkinlik, organizasyon sonrası eve dönüş yolunda vapur seferlerinden yararlanmak mümkün olmamakta diyor Nilsu. Kampanyanın talebi Kadıköy, Beşiktaş ve Kabataş hattının son sefer saatinin daha geç bir saate alınması. Kampanya hakkında detaylı bilgi taksim vapur saati adresinde. Kitaplar dünyaya farklı açılardan bakmamızı sağlar. Düşüncelerimizin ve empati yapma kabiliyetimizin artmasına yardımcı olur. Yani kitaplar bireyin gelişimi, dolayısıyla toplumsal gelişim için çok önemlidir. İrem Koca tarafından bir kampanya başlatılmış. Kampanya Eğitim Bakanlığı'ndan her vatandaşa yılda en az 5 kitap alma hakkı verilmesini talep ediyor. Yaşı, eğitim durumu fark etmeksizin herkesin kitap okuması teşvik edilmeli ve kolaylaştırılmalıdır. Her vatandaşın yılda en az 5 adet kitabı her türde ve fiyat aralığında olabilir, ücretsiz olarak alması sağlanırsa maddi olanaksızlıklar yüzünden okuyamayan insan sayısı da azalır. Daha bilgili, kültürlü bireyler yetişebilir diyor İrem. Kampanya hakkında detaylı bilgi ise change.org/taksim 5 kitap adresinde. Evet, kültür için, ulaşım için, engeller için değişim rüzgarları esmeye devam ediyor. Değişim rüzgarları sizinle de olsun. Esen kalın.